tüp bebeğin hükmü nedir? Yani Allah Teala insanların çoğalması için kurallar, kaideler tayin buyurdu. İşte bunun esasında ne var? Evlilik var. İnsanlar evlenirler. Cenab-ı Hak kimine evlat verir, kimine vermez. Kimine evlat verir, evlatla imtihan eder. Kimine vermez, o halde farklı şekilde onu imtihan eder. Peki normal yollarla, kişi anne olamıyorsa, baba olamıyorsa, evlat sahibi olamıyorsa, bugün adına tüp bebek denen o yöntemi, tedavi yöntemini kullanabilir mi? Kullanabilir. Peki burada önemli olan nedir? Bir, evli olacak çiftler. Yani kadın erkek aralarında bir nikah olacak, sahip bir nikah olacak. Sonra ikinci durum, erkekten alınacak meni erkekten alınacak, sperm alınacak. Kadının yumurtasıyla işte döllendirilecek. Aralarında bunlar nikah olacak. Üçüncü durum nikahlı olan kadının rahmine konacak. Yani kiralık anne vesaire olmaz. Başka bir kadın olmaz. Dördüncü durum yani kadının rahmine koyma, o hücreyi döllenen hücreleri yerleştirme ameliyesi Bütün bunlar olurken Tabii ki mahremiyet dikkate alınmalı. Yani kadın doktorlar bu işi yapmalı. Kadın rahmine döllenmiş o yumurtayla sipermi yerleştirirken bir kadın doktor kadınların huzurunda işte yardımcısı hemşire vesaire kadın olacak. Bu şekilde olur. Bunlar riayet edilirse e, elbette meşru olur. Kendi çocukları neyse tüp bebekle elde ettikleri çocuk da aynıdır. Neticede Aynı sipe, aynı yumurta. Arada hiçbir fark yok. Arada hiçbir fark yok. Yani anne aynı anne, baba aynı baba. Bu usuller riayet ediliyorsa, normal yoldan çocuk dünyaya geliyorsa, hükmü neyse bu da aynıdır. Arada hiçbir fark yoktur.